<gülüyor> <gülüyor> ha, bak benim akıllı torunum Cebeli Tarık Boğazı Buradan çok güzel görünür Nasıl güzel değil mi? Dede bu boğaza neden Cebeli Tarık Boğazı Demişler? Anlatır mısın? <gülüyor> çok güzel bir soru Bak şu ilerideki sivri dağ görüyor musun? Evet Tam septerin karşısında İşte o dağın adı Cebeli Tarık'tır Bu boğazın adı da o dağdan gelir hmm, Cebeli Tarık daha demişler dedi Anlaşılan sana bir İslam kahramanını Anlatmanın zamanı gelmiş Gel bakalım Şöyle oturalım o zaman ha Tamam dedeciğim Benim güzel torunum Boğaz'ın bu tarafı dünyanın en güzel Denizi olan Akdeniz'dir Başka bir yerde Akdeniz'in Kıyılarındaki kadar devlet ve medeniyet Kurulmamıştır işte bu boğazda Akdeniz'i okyanuslara bağlayan dünyanın en güzel boğazıdır. Şimdi sana anlatacağım kahraman bu boğaza adını vermiştir. İspanya toprağına ha. ilk ayak basan İslam ordularının komutanı Tarık bin Ziyad. Tarık bin Ziyad. Çok güzel. Hmm, Tarık bin Ziyad Endülüs'e çıkmadan önce hazırlıklarını burada, Tanca da yaptı. Aynı zamanda Tanca valisiydi. Allah bilir ya o da bizim gibi buradan Endülüs'e bakmıştır bir zamanla. Tarık bin Ziyad Kayrevan'da Musa bin Nusar'ın karargahında genç yaşta kendini gösterdi. O sert bir dövüşçü, gözü pek bir kahramandı. Büyük kalabalıkları etkileyebilecek bir liderlik ruhu sanki ona doğuştan verilmişti. Komutan Musa bin Musay beni çağırmışlar. Adım... Sizi tanıyoruz efendim. Buyurun Aleyküm. Aleyküm Aleykümselam. Gel Tarık. Geç otur şöyle. Kabel isyanının bastırılmasında gösterdiğin kahramanlıkları komutanların anlattı. Allah hepinizden razı olsun. Ama ne çare ki efendim. Hacip kaçtı. Şehri boşalttı ya, gerisi önemli değil. Dağlarda uzun süre direnemezler. Neyse, seni çağırtmamın asıl sebebine gelelim. Berberi isyanlarındaki son durumla Endülüs'te muhayyidine yapılan zulüm hakkında yazdığım mektup Şam'a, emirün müminine ulaştırılacak. Aldığımız son istihbarata göre Şam yüzerkâhında kabel isyancılarından olduğu sanılan bazı şüpheliler görülmüş. Yol hem uzun hem de tehlikeli. Bu mektubu sana emanet ediyorum. Komutan, atları sulamamız gerekiyor. Az önümüzde ırmak var. Ooo, su içmeden az soluklansınlar, terleri soğusun. Yıllardır bu hatta kılavuzluk yaparım, dikkatimi çekmiştir. Musa bin Nusair ileride önemli görevler vereceği genç komutanları hep bu Şam yolunda görevlendirir. Kuzey Afrika'daki son isyancı şehrinde teslim haberi halifemizi çok sevindirecek. Müjdeli haberler taşırken hiç yorulmam. Hindülüs'te muvahhidine ve bir avuç Müslümana büyük zorun yapılıyor. Bize ve septekontuna sığınanlar var. Allah Allah. Hadi atları alıp yola koyulalım. Yolumuz uzun. Bak bu doğru. Yolumuz çok uzun. Bugüne kadar Şam yolunu en çabuk 45 günde aldım. İki ayda da aldığım olmuştur. Bu sefer ne kadar sürer dersiniz? Bu size bağlı Yusuf. Gerçi iyi başladık ama... <gülüyor> Bana daha çok kılavuzumuza bağlıymış gibi geliyor. Sizce öyle değil mi? Tarık komutan beni ihtiyar görürsün ama... ...ömrüm at sırtında geçmiştir. Göreceğiz. Selamün aleyküm. Aleyküm selam. Hoş geldiniz. Siz yukarı çıkın. Atların yeminini samanını ben veririm. Çorbam çok lezzetlidir yiğitlerim. Afiyet olsun. Sağ ol hancı. Hadi buyurun. Ah Yusuf, baksana atlarla ilgilendin mi? Yemlerini, samanlarını verdin mi? Komutanım, bakıcı vereceğini söyledi. Bakın ilk kural, atlarımıza daima kendi ellerimizde yem vereceğiz. Onlar bizim ayaklarımız. Hemen bir bakıp geleyim. Hmm. Yiğitlerim, yolculuk şama doğru galiba, ha? Doğuya gidiyoruz hancı. Yollar nasıl son günlerde? Bir ay kadar önce bir kervan soyulmuştu. Ama epeydir bir vukuat yok. <gülüyor> <gülüyor> Şüphelenmekle haklı mısınız efendim? Yem verilmemiş. Bakıcı da ortalarda yok. Allah Allah! Nereye kayboldu acaba? Bizde de yeni işe girmişti. <gülüyor> Bu iş hiç hoşuma gitmedi. Sözüne ettiğim dar boğaz işte burası. Evet, posu için oldukça müsait. Başka bir geçit de yok gibi görünüyor. En iyisi yukarıdan dolaşmayı deneyelim. Olabilir ama çok zaman kaybederiz. O zaman yapacak tek şey kalıyor. Boğaz girişinde mola verecek gibi görünürsek bu onların hazırlıklarını gevşetecektir. Sonra aniden at binip boğazı çok seri geçeriz. Eğer bir engel varsa onların toparlanma telaşından faydalanmalıyız. <Completi Makeful Adenizliğe> <Sessizlik> ok ve yaylarımız da elimizde hazır olmalı. Her an kullanmamız gerekebilir. Şimdilik boğaz normal görünüyor ama hiç belli olmaz. Hadi hayırlısı. <Gülüyor> ya Allah bismillah. Gidiyoruz. Hani neredeler? Ben göremedim. Ileriye bakın, geriye bırakın. Daha dikkatli olun. Ya Allah! Nasıl bir şeyiniz yok ya? Hamdolsun, iyi atlattın. Ha, olamaz, yoksa... Yusuf... Söyle. Çok kötü değilsindir inşallah. İyiyim komutanım. Şöyle biraz uzanıp dinlensem. Ee, <gülüyor> en iyisi Yusuf'u geriye Han'a götürmek. Sen Yusuf'a göz kulak ol. Ben acele boğaza dönmeliyim. Hadi. Be! Be! Hepiniz birer çaylak gibi davrandınız. Hani uçan kuşu bile vururdunuz ha? Ne oldu size? Ne oldu size? He? <gülüyor> <gülüyor> Yazıklar olsun. Bakın şimdi hemen peşlerine. <gülüyor> Ben Musa bin Musayr'ın komutanıyım Yaralı arkadaşım ve haydut bir arabayla acele Kayravan'a teslim edilecek Yusuf geçmişte ben de birkaç ok yarası almıştım Kendini bırakma kardeşim Kayravan'a bizden selam götür Komutanım sizi yalnız bıraktığım için üzgünüm Bugüne kadar yaptığım yolculukların en hızlısı olduğu kesin. Kaç günde tamamlayacağız, merak ediyorum doğrusu. Aslında ben de merak ediyorum ama hatırlarsan bu biraz da kılavuzumuza bağlı Aklı demiştim. Haklıymışsın evlat. Yaşlanıyor muyum ne? Nasılsın bakayım yavrum? Sağ ol baba Allah'a hamdolsun. Şu ilk bahar hiç geçmese öyle değil mi? Kuşlar, kelebekler, Rabbime şükürler olsun. Her şey ne kadar da güzel. Her şey harika. Senin en hoşuma giden tarafın hep şükretmem baba. Eeeh. Şimdi şu çevrene bir bak kızım. Ayrıca bütün Kuzey Afrika'da İslam sancakları dalgalanıyor. Kabal isyancılarından da teslim haberi geldi. Şimdi nasıl şükretmem? Hmm. Yoksa kötü bir şey mi baba? Şam yolunda yaralanan asker kızım. Allah rahmet eylesin. Kurtulamamış çocukcağız. Hayra özlemişim 40 gün az sayılmaz İkin diye kalmadan oradayız inşallah Musa bin Musa şu an mezarlıktı Hayrola Yardımcınız Yusuf başınız sağ olsun Selamün aleyküm Tarık Reis. Ve aleyküm selam mücahitler. Buyurun bakalım. Allah'a ısmarladık demeye geldik. Hayırdır nereye? Endülüs'e. Muvahhidinin ve Müslümanların durumuyla ilgili bir araştırma yapacağız. Endülüs'te eskiden beri bir zulüm vardı. Ama son zamanlarda Katolikliğin baskısıyla arttığı söyleniyor. Yani yerinde bir inceleme gezisi. Dostlarım, Endülüs'ünde İslam'la tanışma günleri yaklaşıyor desenize. <gülüyor> Hadi Allah yardımcınız olsun. Yanaşacağımız Malaga şehri İspanya'nın en büyük limanı. Düşündüğümüz gibi bir kervanı fazla beklemeden buluruz. Senin doğduğun şehir buraya, yani Malaga'ya yakın mı? Seviye batıdadır. Evet, e, sana hep sormayı unutuyorum. Benim bildiğim İspanyollar sarışın değildir. Annem vizikot asıllıdır. Sarışınlığım oradan geliyor. Hmm. İspanya'da idarecilerin halka bu kadar zulmetmesinin altında... ...onların vizikot olmaları mı yatıyor sence? Asıl zulüm, yönetimdeki vizikotların katolikliğe geçmeleriyle başladı. Başlangıçta onlar da İspanyol halkı gibi Muvaidin'dendi. Ariyus mezhebine mensuptular. Eskiden beri bu manzarayla hep karşılaşırız Endülüs toprağında. Ama son zamanlarda biraz arttı. Şimdi bunların yarısını yakarlar meydanlarda. Peki ne diye suçluyorlar bu zavallıları? Kilise dinsiz olduklarını iddia ediyor ama işin aslı mezhep farklılığı. Bunlar Ariusçu. Hazreti İsa'nın Tanrı olduğunu kabul etmiyorlar bir türlü. Gençler, gençler bir dakika. Size bir tavsiyem olacak. Kulak verirseniz sevinirim. Beni hiç namaz kılarken gördünüz mü? Hayır. Ben de namaz kılarım ama gizli. Size de tavsiyem Endülüs'te açıkta namaz kılmayın. Çünkü burada en büyük suç Katolikliğin dışında kalmaktır. Nasihatiniz için teşekkür ederiz. Bezirgen başı biz buradaki Müslümanlarla tanışmak istiyoruz. Bize yardımcı olabilir misiniz? Elbette ama bu konuda çok dikkatli olmak gerekiyor. Yolumuzun üzerinde bir değirmen var. Selamün aleyküm. Kolay gelsin efendim. Hoş geldiniz. Buyurun. Bir arzunuz mu vardı yiğitler? Yolcuyuz. Bir selam verelim dedik. Ve aleyküm selam. Size ne ikram edebilirim? Oğlum bakın buraya. Karnınız da açtır sizin. Hmm. Belki on yıl oldu Kuzey Afrika'dan bu tarafa geçip yerleşeli. Her gün Müslümanların sayısı az da olsa artıyor ama... ...son günlerde Endülüs tehlikeli olmaya başladı. Neyse hayırlısı. Yalnız ben... On yıl önce buraya gelirken arkamdan da fazla gecikmeden İslam askeri Endülüs'e gelir diye düşünmüştüm. Yanıldığımı kabullenmek istemiyorum. İbrahim dede gönlünü ferah tut. Bana kalırsa fazla yanılmadın sen. İnşallah, inşallah da görüyorsunuz saç sakal iyice ağırdı. Onun için o günleri dünya gözüyle görmek en büyük emelim. Gerçekten biraz daha kalsaydınız çocuklar. Kervanı bir an önce yakalamalıyız İbrahim Dede. Hadi Allah'a Allah emanet, emanet ol. ol. Çok affedersiniz efendim ama size bir yardımımız dokunabilir mi acaba? Kimse yardım edemez evlat. Papazlarla kralın adamları bir olup oğlumu Kordoba meydanında yakmaya götürdüler. Peki onun suçu neymiş? Suç mu evlat? Suçu ne olacak? Yahudi olmak. Katoliklerden başkasına hayat hakkı kalmadı artık bu topraklarda. Kervan bu yoldan gitti. Burası Toledo yolu. Bu yolda Kordoba'ya gider. Çok şükür. Nihayet yakalayabildik kervanı Müslüm. Evet ama bir gariplik var bu kervanda. <gülüyor> Onları kaçırdık galiba. Burası Kordava olsa gerek. Yakılmak için getirilenler burada mı şimdi? Bu dumanlar? Aman Allah'ım. O da ne? Bunlar onlar. Hmm. Haydutlar çakal postunu çok seviyor anlaşılan. Hmm, bizim oralarda da bir çakal baş eşkıya duymuştum. Hava kararıp kapılar kilitlenmeden biz de şehre girelim. <Gülüyor> hey be! Atları da bayağı güzelmiş he! Az önce kapıdan giren atların nereye gittiğini bileniniz var mı acaba? Siz de onlardan mısınız? Haklısın. Yabancı gibi görünüyoruz değil mi? Vali Teo'nun adamları olduğunuzu neden söylemiyorsunuz? <gülüyor> Tabii ki saraya gittiler. Vali Teo'nun adamları ha. Endülüs'te soygunları hükümet kendi yapıyor desene. Bu hmm. da ne? Evet. Burası gerçekten ünlü Kordoba Müslüman. Hmm. İşte. Teo'nun sarayı. Bu gece için biz de bu civarda bir yer bulsak iyi olacak. Hı hı. ...buysal çocuklar olursanız size bir zararımız dokunmaz. Biz sadece atları istiyoruz. <gülüyor> atları kim istiyorsa gelsin alsın bakalım. Hadi, gelsenize. Hadi ne oldu, baz mı geçtiniz yoksa? <gülüyor> Çıktılar. Şimdi kim bilir kimin canını yakmaya gidiyorlar. Hadi kaybetmeyelim onları. Winston <gülüyor> biraz yavaş olalım. Bizi fark etmemeliler. Hem baksana böyle izleyerek bir şey yapamayacağız. Şu ilerideki dar geçidi görüyor musun? Görüyorum bu çok iyi fikir. O zaman elimizi çabuk tutalım. Hadi oğlum. Hadi. Oh. Allah'ım ağzım. Ömer. Ömer galiba kaçırdık. Hay Allah. Hüslim. Avdan yine de eli boş dönmeyeceğiz anlaşılan. Ayıplanma. Hey! Seni kurtarabiliriz. Kimin için çalışıyoruz? Kimin için? Baş Vali Teo ile <Gülüyor> Müslim bu adam, bu adam berberice konuştu. Evet, bu gerçekten çok ilginç. Aha. Demek Vali Teo'nun adamları, kimi kime şikayet edeceksin. Haydutların beğenmeyerek bıraktığı malları satıp da öyle döneyim diyordum. Ama en iyisi burayı bir an önce terk etmek. Siz devam edecek misiniz? Aa, hayır, hayır. Ee, bizim için de bu kadar kafi. Biz İbrahim dediye bir alası marladık değil. Ha, ben de oramak istiyorum. İspanya seferi ihtimaline karşı Tanca'ya özel bir önem veriyorum ben. Bu görevi Tanca valiliğinden daha çok Tanca Ordu Komutanlığı diye düşünüyorum. Aynı şeyi düşünüyoruz. Tanca valiliği idarecilikten öte her an bir fetih hareketi komutanlığına dönüşebilir. Hı. Bu yüzden ben isim vermeyeyim ama siz listenizdeki genç komutanlar üzerinde durun derim. Evet anlıyorum. Bu valiliğine tayin işini az daha ertelesek iyi olacak. Ha bu arada unutmadan söyleyeyim şu babbah gailesinden de hayırlısıyla bir kurtulalım hele. Kuzey Afrika'da İslam hakimiyeti giderek sağlamlaşırken, İspanya'da başkent Toledo'da vefat eden Kral Vitizan'ın yerine 16 yaşındaki oğlu Alfonso'nun taç giymet öreni yapılmaktadır. Haşmetme yap Kralımız Vitizan'ın oğulları Prens Alfonso. Şu andan itibaren başkent Toledo'nun ve tüm İspanya şehirlerinin saygıdeğer yüce kralıdır. Önünde eğiliyoruz. Şimdi bütün dostlarımdan kadehlerini kaldırmalarını istiyorum. Tabii ki Büyük İspanya'nın şerefine. Yaşasın Büyük İspanya! Yaşasın, Yaşasın Büyük İspanya! İspanya. <gülüyor> Şu andan itibaren yüce kralımız tebrikleri kabul edecekler Öncelik tabii ki aralarında ta Roma'dan gelmiş katolik temsilcileri olan din adamlarımızın Bu 15-16 yaşındaki kralla işimiz çok zor Kral Vitiza'nın hastalığı zamanında biriken sorunları bu çocuk mu çözecek? Evet o artık çocuk değil yüce kralımız General Rodrigo Asil Drago biraz önce ben de işittim o dediğini Hiç işitmiş gibi bir haliniz yok da İşitme organlarım seninki kadar hassas olmayabilir Çevrenizi de rahatlıkla duyabildiğinize göre <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Çok özür dilerim efendim Kontu saygıdeğer Julio Konte Sarmina ve yeni kralımızın sevgili nişanlıları Soylu Florinda nasılsınız efendim çok teşekkür ederiz Asil Drago. Şunu bilir ki Toledo Sarayı'ndaki en güvendiği bir insan sizsiniz. Teveccühünüz efendim. Din adamlarımızın kabulü bittikten sonra eğer generaller bir emri Vakı yapmazsa sizlerin kabulü öncelikle efendim. Hala bu tarafa bakıyor. Generaller hemen muhalefete başlamışlar efendim. Sanırım Rodigo'dan bahsediyorsun. Evet o baş belasından. İzninizle efendim. Ay, <gülüyor> evet bence de Kesinlikle Ay, Generalim, Bu bask isyanı ne kadar daha sürecek Bu dağ farelerinin kafasını ezemiyor musun Çocuklarla olmuyor Leonlu Ben düşünüyorum ki General Rodrigo'nun adı gitse Bask dağlarına yeterli efendim Ülkedeki merkezi yönetimin ağırlığı Her şeyden önemli Leonlu Gerçi bir dağlık bölgeyi tam çembere almıştık Ana güçleri oradaydı Basklıların Ama tam bu sırada kralın ölüm haberi gelince iş gevşedi Evet izninizle Kont, kontes nasıllar efendim? Ve de dünya güzeli soylu Florinda nasılsın bakayım? <gülüyor> hmm. Şöyle bir baktım bu salonda senden daha güzeli yok. Farkındasındır sanırım. Şu Rodrigo gerçekten küstak biri. <gülüyor> Bu sabah Şam'dan gelen elçinin getirdiği mektupta Afrika'da sağlanan huzur için hepimize teşekkür ediliyor. Ve Tanca'daki askeri gücümüzün arttırılması isteniyor. Ben de bir süredir boş olan Tanca valiliği ve ordu komutanlığına seni uygun buldum. Hayırlı olsun. Bundan böyle o havalinin yöneticisi sensin. Halkına hükmederken ölçün Allah'ın kitabı olacak. Bu göreve beni layık gören sizi Allah'ın izniyle utandırmayacağım efendim. Bütün gücümü ve zamanımı Hakk'ın rızasını kazanmak için harcayacağımdan emin olabilirsiniz. Tabii eminim. Ben de bunun için seni seçtim. Tanca ileri merkezimiz olacak. Asker toplama ve eğitme işine ağırlık vereceksin. Arkadaşlarımı kendim seçmeme izin var mı efendim? Elbette kendi ekibini oluşturabilirsin. Buradan bir birlik de seninle Tanca'ya taşınacak. Hukba bin Nafi'den bu yana yaklaşık 30 yıldır fetih tanca da takıldı kaldı. Kuzeye denizin ardına mı, güneye Afrika içlerine mi? Halifemizin kuzeyden daha doğrusu denizden çekindiği anlaşılıyor. Denizin korkulacak bir umman olmadığını, Endülüs'ün bizim kıyılardan bile görülebilecek bir mesafede bulunduğunu yazıp gelen elçiyle göndereceğim kendisine. Hayırlı olur inşallah. Buyurun Hoş geldiniz efendim, hoş geldiniz. Bütün septe sizi çok özledi. Biz de özledik. Güzel septe gibisi yok dünyada. Kesinlikle haklısınız efendim. Aha, umarım yokluğumu aratmadın Gonzales. Kontum siz yokken burada her şey çok iyiydi. Sadece Müslümanlar tancaya yığınak yapmaya devam ediyorlar. Onlardan bize zarar gelmez. Galiba İspanya'yı düşünmeye başladılar. Bir de bugün Toledo'dan bir güvercin geldi. Kızınızdan mesaj var. Özel olduğu için Haya açmadım. Gidelim. Uh -huh. uh. Ne oldu ah, ah, ah. Ah, Aman Allah'ım Zavallı yavrum benim Kötü bir şey mi oldu efendim Evet Alfonso tahtından indirilmiş kızım çok korkuyor. Kim indirmiş efendim Kim olacak General Rodrigo Sarayda arena boğaları gibi dolaşmasından belliydi zaten Alfonso Kurtuba'ya gönderilmiş bir evi sürgün ama Florida Toledo'da. Toledo demek şimdi tehlike demek. Kızım için çok endişeliyim. Gecikmeden bir şeyler yapmalıyım. Ah. Gonzales en iyisi birkaç ekip kurup ayrı ayrı yollardan gönderelim Toledo'ya. Önce annesi hasta diye izin isteyelim okuldan. Bırakmazlarsa kaçırırız. Toplumun hiçbir kesimine diğer kesimle aradına harcanabilir gözüyle bakmamak gerek. Tarihçi Surkon acaba bana bir şey mi ima etmek istiyor? Ben tarihin uzun ömürlü toplumlarından çıkardığım dersleri aktarıyorum sadece. Üç psikopos sizinle görüşmek istiyor iyice kralım. Tamam, kabul salonuna alın ben geliyorum. Evet saygıdeğer pederler sizler için ne yapabilirim acaba? Ayin için Kortoba'ya giderken yolda hunharca katledilen iki rahibin katilleri henüz bulunmadı kralım. Bu iş sonuçlanmadan kilisenin huzur bulması imkansız efendim. Bakın Alfonso'dan krallığı devralırken en büyük dayanağım Piskoposlar Meclisi'nin kararıydı. O karar olmasaydı bugün burada olmazdım. Kabul. Yalnız o konudaki borcumu kapattım. O hesap bizce de kapandı. Bu ayrı bir konu. Biz Aryanlardan şüpheleniyoruz efendim. Ya gerçek katilleri bulun ya da meydanda birkaç arayan sallandırın. Bence o tamamen adi bir soygundu. Çünkü rahitler ayakkabılarına kadar soyulmuştu. Aryanlar hırsızlık yapmaz mı demek istiyorsunuz yani? Tamam muhterem pederler. Tamam baş yardımcım Leonlu Burgos'a havale edeceğim bu konuyu. Hakkınız var bir hareket gerekiyor tabi. İdealist tarihçimiz bu sahneden hoşlanmadı galiba. Sizinle farkımız, biz toplumun gerçekleriyle uğraşmak zorundayız. İşte Ukbe bin Nafi'nin atını sürdüğü büyük umman göründü efendim. Batıdaki son şehrimiz Tanca hemen Yamac'ın arkasında. Tanca'yla ve Büyük Umman'la buluşmamız bütün insanlık için hayırlar getirsin inşallah. E Ömer, bak sonunda Akdeniz'in bitip okyanusun başladığı Afrika'nın son noktası önümüzde. Nasıl son nokta? Peki böyle nereye gidiyor reis? Yani batı yönünde son nokta. Güney'e dönersen sıcak ülkeler, sık ormanlar vardır. Şuna bizim kabilelere gidiyor desene. Şu denizin ardındaki diğerler de kabileleri. <gülüyor> Ünlü Endülüs. Endülüs. Komutanlık karargahı neredeyse bitti. Siz söylüyordunuz ama doğrusu ben bir türlü inanmıyordum inşaatın bu kadar hızlı ilerleyeceğine. Bu mücahitlerle daha ne inanılmazları başaracağız inşallah Ömer. Ömer, şöyle karargahın yanına da güzel bir cami yapalım mı? Bir cami ha? Harika olur. Tamam. Namazdan sonra inşaatçılarla konuşuyoruz o zaman. Değerli arkadaşlarım, muhterem hocalarım. Bu karargah binasında ilk toplantımızı yapmayı bize nasip eden Allah'ımıza şükürler olsun. Temelini attığımız camimiz de hayırlı olur inşallah. Son günlerde sizlerden gelen istekler daha çok izinle ilgili olmaya başladı. Efendim her zaman farkındayız. Bir fetih hareketi başladı başlayacak. Ama nereye ve ne zaman? Bu kesinleşinceye kadar askerin izin isteklerini karşılasak diyoruz. Genel valimiz Musa bin Musayr Şam'la görüşme halinde. Her an bir emir gelebilir. Siz de şöyle yakın gelin. Bakın, bilenleriniz var ama ben herkes için konuşuyorum. Şimdi şurası bulunduğumuz yer. Burası batımızdaki büyük umman. Bu yıllardır kıyılarında yaşadığımız Akdeniz. Bize en yakın yer olan septe burası. Kayrevan, genel valimiz Musa bin Nusayr burada oturuyor. Burası da Akdeniz'in doğusunda Şam, hilafet merkezimiz. Şimdi, buralardan kalkmış, ta buraya gelmişiz ve bu noktada bir bekleyiş başlamış. Eğer bu yürüyüş güneye Afrika içlerine olsaydı burada bu yığılma olmazdı. Bence bu kilidin çözümü şu boğazı atlatmaktır. Benim içime doğan bu. Neden diyeceksiniz? Bugün dünyada iki büyük güç var. Biri biziz. Diğeri ise Roma ve Bizans. Son hesaplaşma burayla olacaktır. Musa bin Musayrı bu haritanın bir benzerini incelerken seyrettim. Gözleri hep buradan Endülüse, oradan Roma'ya, oradan Bizans'a kayıyordu. Sonra burada bir hayal kurduğunu hissediyordum. Sanki o şu anda küçük Asya'da Bizanslılarla çarpışarak İstanbul'a ulaşmaya çalışan mücahitlerle burada buluşup kucaklaşıyordu. Arkadaşlarım, Tanca'daki bu yığıma yayın gerilmesi gibi bir şey. Hepimiz bu gerilmeye katkıda bulunalım. Yayın gerilmesi tamamlanınca ok fırlayacaktır. İçime doğuyor arkadaşlar. Her an bir haber gelebilir. Gördüğünüz suçlular kurtubaya vaz için giden iki rahibimizi haince katlettiler. Bunun karşılığında yakılacaklar. Şimdi rahip efendi onları imana davet edecek. Ey günahkarlar ölüme çok yakın olduğunuz şu anda gelin teslisi inkardan vazgeçin. İsa efendimizin Allah'ın oğlu olduğunu ve kutsal ruhu taşıdığını kabul edin. Allah babadan affınızı dileyin. İmana gelin dinsizler. Bize gerçekten yardım etmek mi istiyorsunuz? Elbette. O zaman benim konuşmamı kesmeyin. Bu benim için yeterli olacaktır. Ey insanlar beni iyi dinleyin. Ben az sonra aranızdan ayrılıyorum. Bizi katolik rahipler sapıklıkla suçluyorlar. Halbuki ben Hristiyanlığın bozulmamış şekline inanıyorum. Arius'un anlattıklarına yani. Allah birdir. Ortağı yoktur Hazreti İsa onun elçisidir İsa da bizim gibi bir insandır Allah'la biz kulları arasına Katolik din adamları girmeye çalışıyor İnsana benzetilen çok tanrılar eski Yunan'da Eski Roma'da kaldılar Onlara inanmayın Tanrı insan değildir İnsanlar da tanrı olamazlar Kardeşlerim Bizim öldürülen rahiplerle Hiçbir ilgimiz yok Baba oğul Kudüs ne demektir ...bu katolik din adamları kendilerini Allah'la kul arasına sokup tanrılaşmak istiyorlar. <gülüyor> Aman Allah! In. İnançları yüzünden insanları birer katil gibi meydanlarda yakıyoruz. Tarihin yeni bir dönemeç noktası mı yoksa? Reis sen askeri gayrete getireyim derken camiyi kendi yapmaya karar verdin anlaşılan. <gülüyor> evet. Denizden tamam. bize doğru gelen iki tekne var... Kıslak elbiselerini değiştirmelerine yardımcı olun. Yaralı olanların yaralarını sarın, karınlarını doyurun. Hadi çabuk. İspanya'da yaşamak çok zorlaştı. Hele General Rodrigo'nun kral olmasından sonra dayanılacak gibi değil. Hep baskı, hep baskı. Septiye sığmak için kaçarken buraya düştük. Septiye gitmemize yardım edersiniz umarım. Hiç meraklanmayın. Size her türlü yardım yapılacaktır. İsterseniz bizim şehrimizde de kalabilirsiniz. Aslına bakarsanız İspanya'da halk içten içe İslam askerini kurtarıcı olarak düşünmeye başladı bile efendim. Çekil. Haberci. Bu sabah ne gibi haberlerin var? Efendim gece krallık kız yüksek okuluna girmeye çalışan üç kişi çatışmayla yakalandılar. Niyetleri neymiş peki? Henüz daha öğrenemedik efendim. Ama ben tahmin edebiliyorum. Leonlop, Lope, okulun korumaları arttırılsın. Öğrencilerden eksik var mı kontrol edilsin. Yakalananları da konuşturun. Efendim kötü haber, Septe Kontunun kızı kayıp. Gece pencereden çarşafla sarkarak Hı? kaçmış. Allah efendim. kahretsin! Bu gerçekten kötü haber. Leonlu bana bak, Florida mutlaka bulunacak. Yakalananlar, okul görevlileri, kız arkadaşları, herkes sorgulanacak. Gerekirse işkence yapılacak. Hadi, çabuk olun, ha? Kurtbayolu sıkı kontrol edilsin, tamam mı? azıttıkça sığınma kampı da hızla büyüyor. Böyle giderse bizim imkanlarımızı aşacak bu iş. Kış gelmeden işi çözmeliyiz. Al bakayım. Acaba ne yapsak? Septe limanına giren gemilere de sığınmacı vergisi mi koysak? Efendim, efendim. Bu kızınızdan. Kontes söyledi, çok önemliymiş. Babacığım, kralın niyeti kötü... Başarabilirsem bu gece kaçacağım. Bu akşam okula girmeye çalışan bir grupla korumalar arasında çatışma çıktı. Adamlar yakalandı. Ben Alfonso'ya ulaşmaya çalışacağım. Bu sizin verdiğiniz, okulun çatısında beslediğim güvercinlerin sonuncusu. Umarım size ulaşır babacığım. Kızınız. Geliyorlar. Göründüler. Atlılar göründü. Müslümanlar görün efendim geliyorlar. Bana tarihçi Surkon'u çağırın. Acele edin. Tarık bin Ziyad geliyor. Ukbe bin Nafi'den bu yana Sebde'yi ziyaret eden dördüncü Müslüman vali ve en gençleri. Oh, gel Surkon. Yol yorgunluğunu umarım bu gece atmışsındır ha. Gayet iyi görünüyor. Evet, kontum. Ben asıl Rodrigo'nun adamlarına bu yaşlı postu deldirmeden kaçtım ya, ona seviniyorum. İspanya gerçekten kötü mü Surkun, ha? Kötü de söz mü, kontum? İspanya perişan. Adam tam bir deli. Aklına eseni yapıyor. de konusunda dün akşam söyleyemediğim bir iki şey daha var. Dedim ya, adam tam Aa. bir manyak. ...konuşturmak için Florinda'nın sınıf arkadaşlarına mahkum koğuşlarını attırmış. Evet, hepsini birden oraya attırmış. Avçak herif! Bu manyak mutlaka durdurulmalı. Bu bir insan olamaz. Neyse. Hadi şimdi misafirlerimizi karşılamaya gidelim. Kontum bir tarihçi olarak söylüyorum... Rodrigo'yu durduracak tek güç Müslümanlar. Geçmişte Şam'da ve İskenderiye'de bulundum. Müslümanları yakından tanıdım. İslam dini bu yayılma hızıyla çok yakında İspanya'ya ve Avrupa'ya atlamak zorunda. Şu anda Küçük Asya, Anadolu'da. Bizansa doğru adım adım ilerliyorlar. Müslümanların bugüne kadar en uzun süre bekledikleri yer tanıdım. Şu durumda bana vatan haini damgası vurmasalar, kendi gemilerimle Müslümanları İspanya'ya taşırdım. Alca Tarık Bin Ziyad, septemize hoş geldiniz. Septe hakimi Dost hulyo. hoş bulduk. Buyurun, kapımız ardına kadar açıktır size. Askerleriniz de girebilir. Gördüğünüz gibi, septenin en önemli geliri limandandır. Bizans bayrakları dikkatinizi çekmiştir umarım. Bu daha çok ticari bir karar. Bu yüzden Bizans gemileri bize uğramadan <gülüyor> asla geçmezler. Anlıyorum. Ama dostluğumuzun bir nişanı olmak üzere şu anda içimden gelen bir kararı size açıklamak istiyorum. Bundan böyle kale burçlarımda İslam bayrağı dalgalanacaktır Tarık bin Ziyad dostum. Önceki valilerin de sizin dostluğunuzu neden bu kadar önemsediklerini şimdi daha iyi anlıyorum. Çok teşekkür ederim. Bu arada ederim. kızınızın durumuna çok üzüldüğümü ifade etmek isterim. Sığınmacılar konusundaki sıkıntılarınızda da yardıma hazırız. Sağ olun. Çok iyisiniz. Bugüne kadar Müslümanlardan hep yardım gördük zaten. Benim de sizin için yapabileceğim bir şey varsa çekinmeden söyleyin lütfen. Karşı kıyıya bir keşif birliği gönderme düşüncem var. Gemilerinize ihtiyacım olabilir. Birliklerinizi gemilerimle her zaman taşıyabilirim Tarık Bin Ziyad. Seve seve. Kayrevandan misafiriniz var efendim. Ah... Hocam <gülüyor> Hoş geldiniz hocam Biz de Septe şehrini Kontulyoyu bir ziyaret edelim demiştik Siz geliri çok oldu mu Yo, Biz de yeni geldik Sayramanda diyor. ne var ne yok hocam Allah'ın izniyle her şey iyi gidiyor Komutan Musa bin Nusayn'in de selamları var Ve aleyküm selam Buyurun hocam geçin <gülüyor> Buyurun. Hocam sabırsızlığımı bağışlayın <gülüyor> Fetih konusunda bir gelişme oldu mu acaba diye soracaktım Şam'dan henüz bir haber yok Anlıyorum Son günlerde askerle hemhal olurken şunu iyice anladım ki Askere her zaman bir düşman göstermek gerekiyor Düşmansız bir askerin moralini ayakta tutmak zor Hı. Bu yüzden de ben artık bir İspanya seferinden bahsetmeye başladım hocam Musa da aynı duygular içinde Hatta Tarık istiyorsa bir keşif seferi yapabilir dedi Ne diyorsunuz? Ha, buna çok sevindim ben de böyle bir yoklama seferi için izin isteyecektim. Hatta Kontundan gemi sözü bile aldım. O zaman bu seferi hemen başlatalım. İnanıyorum ki hocam Hı -hı. bir adım attık mı gerisi Allah'ın izniyle gelecektir. Evet İspanya'yı tanımakta fayda var evlat. Gel Surkor Efendi gel. Otur lütfen. Tarihçilerle sohbet etmeyi eskiden beri ne kadar çok sevdiğimi sen de bilirsin. Hala kızımdan bir haber alamadım biliyor musun? Alfonso'ya gitmemiş. Ah, ha Tarık bin Ziyad'ın İspanya'ya göndereceği keşif birliği 500 kişiymiş. Bu durumda başka gemi bulmama gerek kalmadı. 500 kişiyi benim dört gemi ağırlıklarıyla birlikte bir tek seferde taşıyabilir. Kontum çok güzel ama 500 kişiyle ne yapılabilir ki? Tarık bin Ziyad'ın niyeti ne sizce? Ah. Tarık genç ama temkirli bir komutan. Bence İspanya toprağında şöyle bir görünüp Rodrigo'nun tepkisini ölçmek istiyor. Ülkesine ne kadar sahip anlamak istiyor. Ee, kontum peki asker gemilere Tancadan mı binecek yoksa buradan mı? Yükleme oradan yapılacak. Yani gemiler Tancaya gidiyor. İzniniz olursa kontum ben de gemilerle Tancaya gitmek istiyorum. Hayırdır Sorkon efendi? Bilmediğimiz bir şey mi var? Bunu açığa vurmakla iyi mi ediyorum, kötü mü bilmiyorum ama ben uzunca bir zamandır Müslümanım Kond. Aramızda epeyce gizli Müslümanın dolaştığını hep hissetmişimdir Surkon. Aslında ben de sağlantıdayım dostum. Özellikle uyuyamadığım geceler. Olgunlaşan bir beyve gibi her an ben de düşebilirim Surkon. Bunu size içtenlikle tavsiye ederim kontum. Efendim. Efendim gemilerle gelen yaşlı bir adam sizinle görüşmek istiyor efendim. Burada var. aleyküm Tarık bin Ziyad. Aleykümselam efendim buyurun. Ben İspanya'dan geliyorum. Saray tarihçisiyim. Adım Surkon. Surkon. Müslümanım elhamdülillah ve size katılmaya geldim. <gülüyor> İzninizle sizi kucaklamak istiyorum efendim. <gülüyor> <gülüyor> Başımızın üzerinde yeriniz var. Burası sizin eviniz. Buyurun lütfen. Bir tarihçi seferlere katılmak ister sizinle birlikte. Sıhhatiniz müsaitse memnuniyetle. Askerlerim. İnşallah asıl fetih seferinde birlikte olacağız. Bu sadece küçük bir yoklama seferi. Sizlerden komutanınız Tarif bin Malik'in emirlerine harfiyen uymanızı istiyorum. Hadi komutan Tarif, dediğim gibi çatışmaya girmek yok. En fazla 3-5 gün kalıyorsunuz. Kıyıdaki bütün uygun noktaları tespit edin. Ömer, Müslim, Tarif komutana yardımcı olun. Buralarda pek yerleşim yeri de yok galiba şu kıyıdaki balıkçı köyünden başka. Bakıyorum bugün elinde çok mesaj var postacı. Evet kralım, bugün güvercinlik doldu taştı. Hepsine bakamadım ama birkaç yüz kişilik bir Müslüman birliği güney kıyılarımıza çıkmış anlaşılan. Diğer mesajların çoğu da bu konuyla ilgili Bin sanıyorum. kaç yüz kişi mi sadece? Evet, hep öyle yazıyor. Septe kontu Müslümanlarla ittifak yapmış efendim. Hain Julio, bir türlü anlayamıyorum. Hala Florin'dadan haber yok. Efendim, efendim bu çok ilginç bir mektup. Nedir okusana? Vali Theo, Vali Theo ne yazmış? Florin dayı Septe'ye geçmek üzereyken yakalamış Bak bu güzel haber işte Erkek kıyafetindeymiş efendim Toledo'ya kendi getiriyor Aferin Teo'ya aferin Tek tükte olsa sağlam adam çıkıyor işte Şu görünen yüksektepe aktar Mağaraları Bolgirda Bu boğazın en dar yeri orası Tam Septe'nin karşısına düşer Müslim bak ne diyeceğim Tarif komutanla konuşup oraya biz gidelim ha? Ne dersin? Gördüğüm gibi doğu kıyıları bir kale gibi dik. Batısı tatlı meyilli. Bu ak çıkartma için bence de uygun. Dün gece karaya çıkan Müslümanlardansınız galiba savaşçılar. Bazı haberlerde ne kadar çabuk yayılıyor. Gece haberimiz oldu ama küçük bir birlikmiş galiba. Size ne ikram edebilirim? Çok açız ama pahalı şeyler olmasın. Aa, parasını düşünmeyin cengaverler. Ama önce ellerimizi yıkamalıyız. Aa, öyle ya. Siz Müslümansınız. Oğlum baksana buraya çabuk olun biraz. Hancı etrafta hiç asker görmedik. Buralarda az asker bulunur zaten. Onlar da dün gece gitti. Neden? Septe'ye geçmek için kayıkçılarla pazarlık yapan erkek kıyafetinde bir kız yakaladılar. Galiba e, önemli bir Çok heyecanlandı. Florin'de olmasın istedim. Florin'de olabilir. Ne? Tabi ya. Ben de bunama başladı diyorum da karım inanmıyor. Hemen kont Julio'ya haber göndereyim. Hancı dur, dur, dur hele. Kızı sence nereye götürmüş olabilirler? Tabii ki Cordoba valisi Teo'ya. Bunlar onun adamıydı. Teoda hemen Toledo'ya gönderecektir. Onları yakalar mıyız Müslüm? Onlar Cordoba'ya varmışlardır neredeyse. Eğer bu işin peşindeyseniz Cordoba toledo yolunu kesin. Nasıl olsa oradan geçecekler. Bu Rodigo'ya vurulacak harika bir darbe olur. Yemeklerinizi yeseydiniz bari bu kadar acele etmeyin. Buradan mutlaka geçmek zorundalar. Eğer geçmedilerse? Kuş olmadıklarına göre geceyi burada da geçirebiliriz. <Gülüyor> Evet, dikkatli olmalıyız. Gece yolculuğu da yapabilirler. Gerçi gece işimiz daha da kolay olur. Keşke gece gelseler. Evet, biz yine de yolu kapatıp mevzilenelim. Atları uzağa bağladığımız iyi oldu. Henüz bir ses yok değil mi? Yol nöbetçisi rahat görünüyor. Gözümüz onda olmalı. Sonraki nöbetçi benim, Müslüm, tamam mı? Ne oluyor? Yoksa Müslüm, geliyorlar mı? Tamam, tamam, geliyorlar. Baruk durma. Tamam, anladık, geliyorlar işte. Geliyorlar, geliyorlar. geliyorlar. Hadi, çabuk olun. Sakin olun arkadaşlar. Hemen ateşi söndürüp yerlerimizi alıyoruz. Hay aksi şeytan! Dur! Yol kapalı! Yukarıdan yuvarlanmış galiba! Hadi gelin de şu Hadi. yolu açalım. Hadi gidelim. Hadi. Bu ne böyle? Şuna bakın. Bu ateş yeni sönmüş. Hey! Bu bir tuzak! Geri Hadi çekilin! Kaçın. Kaçın! Geri Kaçın. çekilin! Bu bir tuzak! Teslim olayım! Tuzağa düştü! Her evet. taraftan sarıldınız. Teslim olun. Atın silahlarınızı. <gülüyor> teslim olun. Atın silahlarınızı. Ne istiyorsunuz bizden? Vali sen misin? Sen kimsin? Senden ve kraldan hoşlanmayan biri. Teslim ol. Arabada ne taşıdığımızı biliyorsunuz demek ki. Kızı teslim et Teo. Anlaşıldı. Eğer ters bir hareket yaparsanız... ...kızı hiç acımadan öldürürüm, bilmiş olun. Bakın, uyarıyorum. Kız her an ölebilir. Kızı öldüremezsin, Teo. O zaman sen de ölürsün. Gizden kurtulsan bile Rodrigo öldürür seni, biliyorsun. Caka yapmıyorum. Kız her an ölebilir. Salak, atını getirsene. Asker, kıpırdarsan işin yeter. Kaltak, gel buraya... Allahu Ekber! Kazasız belasız hallettik. Hadi! Esirleri bağlayın. Gidiyoruz. Hoş geldiniz. Sizler de hoş geldiniz. Size ne kadar teşekkür etsem azdır. Kızımı kurtarmakla bana hayatımın en büyük iyiliğini yaptınız. Siz de bize çok büyük iyilikler yapıyorsunuz kont. Buyurun. ...septeğe uğramadan direkt buraya geldik. Askeriniz İspanya'da halkla çok iyi kaynaştı. Herkes çok memnun. Halk askere hediyeler veriyor. Evet, biz de çok güzel haberler alıyoruz Endülüs'ten. Onlar da yarın dönüyorlar. İspanya harika bir yer efendim. Siz de görmelisiniz. Şükürler olsun. Sağ salim döndünüz kardeşim. Hoş geldiniz. Çok güzel haberlerimiz var efendim. Allah hepinizden razı olsun. Bize halkın verdiği hediyeleri getirmek için gemilerin bir sefer daha yapması gerek. Bunları bir an önce Kayrevan'a yazmalıyım. Hadi siz de iyice ıslanacaksınız burada. <gülüyor> Yağmur mu yağıyor? Hiç farkında değilim. <gülüyor> Hadi güvercinim. Yolun açık olsun. Kayrevan'a selam söyle. bin Nusayr'ın elçileri. <gülüyor> Komutan Muiz Rumi, sen ha? Sevgili Tarık bin Ziyad. Hoş geldiniz. Tancaya heyecan getirdiniz. Haklısın Tarık. Tancaya hem heyecan hem de hareket Allah geliyor. Allah'ım izin çıktı mı yoksa? Düşündüğün gibi Tarık. Endülüs yolu artık açık. Musa bin Nusair yolda ordusuyla geliyorlar. Allah'ım sana şükürler olsun. Bugünleri de gördük. Askerlerim, Yüce Yaradan'ın emrine uyup bu yola canlarını koyan mücahitlerim. Birazdan hava kararırken gemiler sizi bizim için yepyeni bir diyara, İspanya toprağına taşımaya başlayacak. Allah utandırmasın. Allah zafer nasip etsin inşallah. Gemiler bu gece sabaha kadar sefer yapacaklar. 7 bin askerin taşınması yarın akşam biter inşallah. Askerlerim, şimdi söyleyeceklerimi iyi dinleyin. Siz İspanya'ya savaşa değil, cihata gidiyorsunuz. Biliyorsunuz, cihat, hak dinin bütün insanlığa ulaştırılması mücadelesidir. Yani siz oraya işgal için gitmiyorsunuz. Allah'ın dinini yaymak için gidiyorsunuz. Bu durumda çocuklara, kadınlara, ihtiyarlara dokunmak yok. Ekinlere ve yaş ağaçlara da zarar vermeyeceksiniz Hiçbir şeyde aşırı gitmeyeceksiniz Haksızlık etmeyeceksiniz Bu zorlu yolculukta komutanınız Tarık Bin Ziyat'ın emirlerine harfiyen uymanızı istiyorum Dualarımız sizinle olacak Allah yardımcımız olsun Allah Allah Bak Tarık, halifemizin isteğini tekrar hatırlatıyorum sana. Bir damla bile İslam kanı boşa akmayacak. Gerekirse geri çekilebilirsin. Şimdi kral olarak geliyorum Leonlu. Tekrar eli boş dönemim. İlk seferde de elebaşlarını burada elimizden kaçırmıştık. Tekrar aynı yerde aynı fırsat. Ve fiyasko. Öyle mi Leonlu? Bu Allah'ın belası bask isyanını bitirmeyi ne kadar çok istediğinizi biliyorum efendim. Ama mağaralar, mağaralar yok mu? Mağaralar, mağaralar. Kralım aynı asiler şimdi başka bir dağda görülmüşler. Aynı asiler oldukları nereden belli peki? Aralarında tek boynuzlu bir dövüşçü varmış efendim. He, tek mu dedin yine o baş belası demek. Baskı dize getirmek için önce onun boynuzunu kıracağız. Leon'lu. Kralım. Kralım lütfen buradan ileriye geçmeyin. Onlar yüksekte oldukları için ok menzilleri bizden fazla efendim. <gülüyor> <Gülüyor> Buraya nasıl geldi bunlar Kralım bugün ele geçirdiğimiz Bir baskılı asi Prenelerde bütün dağların mağaralarla Birbirine bağlı olduğunu söylüyor Kralım Kralım Müslümanlar kalabalık bir orduyla Güney sahillerimize çıkmışlar efendim Ne kalabalık bu Evet savaşta gönüllü olacak mahkumları affedelim. Alfonso birliğini toplamış bize katılmak üzere geliyor diyorsunuz ama gerçekten bizim için savaşacak mı bakalım. Bizim için savaşması bile İspanya için savaşması gerek kralım. Ne onlu Burgos içeri böyle hızlı girdin mi İyi bir haber olduğunu hemen anlıyorum. Bizimle Bask seferine katılan son birlikte Teledoya ulaştık kralım. Gördüm. Peki şimdi sayımız kaça ulaştı bakalım? Alfonso'da katılınca altmış bin. Yolda bize katılacak güneyli birliklerle birlikte rahat etmiş bini buluruz. O zaman artık ertelemek yok. Yarın büyük güney yürüyüşü başlıyor. İspanya'nın bu tarihi günlerini yazmayı bana nasip ettiği için Rabbime şükürler olsun. İspanya'ya çıkışın ikinci haftası. Güneydeki şehirlerin çoğu hiç çatışmasız teslimi oldular. Burçlarına İslam sancakları dikildi. Bugün kuzeyden gelen güvercinler Rodrigo'nun büyük bir orduyla güneye yürüdüğü haberini taşıdılar. Bu haber bizim askerlerin biraz moralini bozdu. Komutan Tarık durumu Musa bin Nusayra bildirip ilave yardım istedi. Onlar iki haftadan önce burada olamaz. Demek ki biz de daha en az bir hafta buradayız. Tanca'dan Musa bin Nusayr'dan haberci geldi efendim. Selamun aleyküm. Ve aleyküm selam. İnşallah hayırlı haberler getirmişsindir. Musa bin Nusayr, 5000 kişilik bir takviye birlik göndereceğini yazmaktadır. Toplam 12 bin askerle Tarık'ın işi zor gözükmektedir. 5000 kişinin nakli tamam komutanım. Birkaç küçük tekne dışında bütün gemilerde karşı kıyıya gönderildi. Evet, anlıyorum. Gel bakalım. Bak komutan, o birkaç küçük tekneyi yakmanı emrediyorum sana. Yakmak mı? Bunda ciddi misiniz efendim? Evet, çok ciddiyim. Hemen yak onları. Hiç vakit kaybetmeden. Ne olur? düşünüyordum da bu çapulcuları fazla ciddi aldık biz. Bu ordunun yarısı da yeterdi Pekala. İşte var! İşte var! Yok öyle. Son işte var. Şemen Bizim gemiler maça baktı. Düşman baskın yapıyor yoksa. İşte var! var! Mücahitlerim, komutanlarım. Gördüğünüz dumanlar bizim gemilerden çıkıyor. Onların yakılmasını ben emrettim. Bakın, buraya gelmek için katlandığımız bu kadar eziyetten sonra artık arkamıza bakamayız. Şu andan itibaren bizim için bu taraf bitmiştir. Artık önümüzde tek yön var. Siz de duydunuz. Üstümüze gelmekte olan düşman bizden çok daha kalabalık. Üstelik erza ve silah da bol. Bizimse Hemen hemen hiçbir şeyimiz yok sadece imanımızdan ve şu kılıçlarımızdan başka Bakın açık açık söylüyorum Savaş gününde elimizi çabuk tutup düşmanın işini bir an önce bitirmezsek Yani bu iş uzarsa düşmanın elinden kurtulsak bile açlığın pençesinden kurtulamayız Arkanız deniz önünüz düşman kaçacak hiçbir yer yok İnandığım bir gerçeği de söylemeliyim ki, şehadeti göze almış bir mücahidin de yenemeyeceği zorluk yoktur. Askerlerim, sizi gönderdiğim bu yol, kendi nefsimi dışarıda tuttuğum bir yol değildir. Siz de göreceksiniz, bu yolun en önde giden yolcusu ben olacağım. Şahitsiniz iki topluluk karşılaşıp birbirine girdiğinde, milletinin azgını Kral Rodrigo'nun üstüne kendimi bir mızrak gibi atacağım. Ve inşallah onun işini ben bitireceğim. O anda sizlerin de benim gibi davranıp düşmanın ortasına dalmanızı istiyorum. Eğer ben Rodrigo'dan önce ölecek olursam aranızdan başınıza geçecek akıllı birini bulun ve benim bu kararlı tavrımı sürdürün. Bu toprakları fethetmenin yolu o azgını bertaraf etmekten geçer. Nihayet iki ordu İşbiliye nehrinin doğu kıyısında buluştular. İslam ordusu İspanya içlerine iki günlük bir mesafe kadar yürüdü. İspanya ordusu da Müslümanlar yer tuttuktan bir gün sonra savaş alanına ulaştı. Bu gece dinlenmek isteyeceklerdir. Biz de bu arada onları biraz gözetleyelim. Reis gerçekten çok kalabalıklar. Bir yarım ordu da arkadan gelen hizmet birliği. Erzakları da bol anlaşılan. Komutanlar yakınlarını da getiriyor galiba. Bu geçen nöbetçi bir birlik bırakılabilir ama onların saldırabileceklerini hiç sanmıyorum. Bizi gördükten sonra Afrika'ya geri dönmeyi bile düşünmeye başlamışlardır şimdi. Kralım, hizmet birliğinin yeri fazla çamur. Biraz öne alsak iyi olur. Bu meseleleri bana getirmeyin demiyor muyum? Fazla çamurmuş. Sanki buraya şehir kurmaya geldik. Kralım. Gene ne var? Kralım, Tarık bin Ziyad'ın elçileri geldi. Sizinle görüşmek istiyorlar efendim. Ne oldu? Bence bunlar teslim şartlarını görüşmeye geldiler. <gülüyor> Çadır kurulunca getirin. Hüsnüman orduları komutanı Tarık bin Ziyad'dan... ...İspanya kralı Rodrigo'ya. <gülüyor> Ne yani? Benim muhatabım bu siyah adam mı? İçinizden şu kağıdı okuyabilecek bir beyaz bulamadınız mı? Kendileri komutan Tarık Bin Ziyat'ın yardımcısıdır Sayın Kral. Peki, peki. Okusun bakalım. Yalnız kısa kes. Sayın Kral, her savaştan önce düşmanlarımıza üzerimizde bazı hakları olduğunu hatırlatmak inancımız ah. gereğidir. Demek kendi ülkemizde bize bazı haklar da tanıyorsunuz öyle mi? <gülüyor> <gülüyor> Eğer yüce dinimiz İslam'ı kabul eder Ya da bizimle savaşmadan silahlarınızı bırakırsanız Bu ülkede hiç kimsenin canına ve malına dokunulmayacaktır Yeter çıkarın şunları Komutanınıza söyleyin benimle sadece teslim şartlarını görüşebilir o kadar Hey baksana bu su çok bulanmış Evet gerçekten çok bulanık ne yapmaya çalışıyorlar acaba? Bizi susuz bırakmaya çalışıyorlar galiba. Bunun ne zaman ve nasıl yapmış olabilirler? Bizi gafil alamaya çalıştılar. Hayır bu suyu bulandırmakla ellerine hiçbir şey geçmez. Sonuçta bulanık da olsa su yine içilir. Bence nehrin batı yakasına kalabalık bir geçiş var. Ömer, hemen birkaç atlıyla karşı kıyıya geçip acele bir keşif yapın. Bu sabah güneş doğuncaya kadar hiç beklenmedik gelişmeler oldu. Suyun bulanma sebebini araştıran Tarık, çok büyük bir fırsat yakaladığını hissetti. Düşman ne sebepledir bilinmez, gece hizmet birliğini nehrin batı yakasına geçirmişti. Bunun sebebi bence erzak, değerli eşyalar ve ileri gelenlerin yakınlarını emniyete alma düşüncesi olabilir. Savaş sırasında ve sonrasında kendi askerlerinin yağmasından da çekinmiş olabilirler. Neyse, Tarık süvari birliğini acele batıya geçirdi. Ve daha düşman uyanmadan bütün hizmet birliğini apar topar teslim almayı başardı. Nehir kıyısında mevzilenen okçular karşıdan yardım gelmesini engellediler. İlk günün sabahı Müslümanlar beklenmedik bir üstünlük sağlamıştı. Artık terza bol olan taraf Müslümanlardı. Savaşın uzaması şimdi İspanyolların aleyhine işleyecekti. Ne? Neler oluyor böyle Leonlu? Hey! Hey! Arkadaşlarım, şu anda İspanyolları çılgına çevirdiğimiz kesin. Şaşkınlıklarını üzerlerinden atar atmaz ilk yapacakları iş deli gibi üstümüze saldırmak olacak. Hem de zırhlı süvari birlikleriyle. Biz de onları süvari birliğimizle karşılayacağız. Birazdan süvarilerimizin bu yakaya geçişi tamamlanacak. Bu defa bütün piyadelerimizi batıya geçireceğiz. Cenk başlayınca süvariler biraz vuruşup geri çekilecekler. Ve bozguna uğramışlar gibi kendilerini nehre atıp onlar da batıya geçecekler. Karşı kıyıda yer tutmuş okçularımızsa düşmanı bırakmayacak. Eğer düşman üzerimize çok kalabalık ve tedbirsiz gelirse nehirde büyük izdiham oluşacaktır. O demir yığınları nasıl yüzecekler merak ediyorum. Kahramanlarım! Bu çapulcuların izini çok çabuk bitiriyoruz. Hücum! Tamam. Düşman hücuma geçti. Onları olabildiğince ileride karşılıyoruz. Hücum! Kuşatmaya başlasın onları yok edin Bırakmayın onları hadi İspanyol Zihni Süvari Birliği'nin büyük bir kısmı İşbiliye Nehri'nin sularına gömüldü. Bu taktiğin bu derece başarılı olacağını belki başlangıçta Tarık Bin Ziyad bile tahmin etmemiştir. Savaşın ilk günü İspanyol ordusu adına tam bir yıkım oldu. Günün geri kalan kısmını Müslümanlar elbiselerini kurutarak geçirdiler. İspanyollar seviyede askerlerini topladılar. Savaş gününün ilk gecesi Müslümanlar ikinci gün için hazırlık yaptılar. Nehir boyunca okçular için siperler kazıldı. Anlaşıldığı kadarıyla komutan Tarık savaşı uzatmak istiyordu. Çünkü savaş malzemesi ve erzak bakımından rahat olan taraf şimdi Müslümanlardı. Bütün dünya gülcek bize. Bu utançla bir gün daha yaşayamam. Savaşın ikinci günü İspanyollar savaşmak için fazla istekli görünmediler. Nehir boyu ufak tefek çatışmalar oldu. Anlaşılan dün sabah aldıkları iki büyük darbenin şokunu üzerlerinden atamamışlardı. Nehirdeki bütün sığın noktaları hemen tespit edin! Bugün savaşın yedinci günü. Çatışmalar nehir boyunca sürüyor. İspanyolların zaman zaman batıya geçebilen birlikleri gelip püskürtüldü. Bu gece değişik duygular içindeyim. Uzayan yıpratma savaşından sıkılan İslam askeri son taarruz için sabırsız. Bu akşam, İspanyolların nehrin yukarılarından batıya geçmek için geri çekilmeye başladıkları haberi geldi. Yarın farklı bir gün olacak. İçtima! İçtima var! Değerli komutanlarım, kahraman mücahitlerim. Bir haftadır Yüce Rabbimizin yardımıyla çok büyük işler yaptık. Düşmanda o ilk günkü kendini beğenmiş halinden eser bırakmadık. Şu andan itibaren savaş taktiğimizi değiştiriyoruz. Bu gece düşmanı kendi haline bırakacağız. Nehri geçmek istiyorlarsa geçsinler. Ve karşımızda yerlerini alsınlar. Artık gerçek yüzümüzü ortaya koymanın zamanı geldi. Arkadaşlarım... Yarın Allah'ın izniyle bu iş bitecek. Düşman gece boyunca nehri geçmek için uğraşacak. Sabah hepsi ıslak ve yorgun olacaklar. Şimdi sizden istediğim hemen yatıp iyice dinlenin. Sabah namazını kılar kılmaz düşmanın üstüne atlayacağız. Sizden beni izlemenizi istiyorum. Ben dosdoğru kralın çadırına yürüyeceğim. Ve inşallah kral Rodrigo'nun işini çok çabuk bitireceğiz. Hadi hepinize Allah rahatlık versin. Sekizinci gün... Savaş günün ilk ışıklarıyla birlikte başladı. Sabah namazını kılan Müslümanlar çok çabuk savaş düzeni alıp hemen saldırdılar. Süvariler düşmanın üstüne dolu düzgün koşuyordu. En önde Tarık bin Ziyad ve arkadaşları vardı. Düşman gözcüleri saldırıyı haber verdiğinde İspanyollar yorgun ve ıslaktılar. Yine de toparlanıp yerlerini aldılar. Süvariler hakim noktadaki kralın çadırını kolaylıkla gördüler ve krala doğru yöneldiler. Piyadeler düşmanı şaşırtmak için yanlara doğru ilerlerken Tarık bin Ziyad'ı izleyen süvari birliği düşmanın tam kalbine doğru sivri bir hançer gibi ilerlemekteydi. <gülüyor> <gülüyor> Piyadelere karşı alınan tedbiri artırın hemen. Kır. Ne? Alfonso ihanet etti. Birliklerini geri çekiyor. Böyle bir alçaklığı ondan bekliyordum. Zaten ama siz yapamaz dediniz. Neyse şimdi unutalım bu alçağı. Onunla sonra hesaplarız. Süvariler bütün güçleriyle buraya doğru yöneliyorlar efendim. <gülüyor> Herkes arkaya bakmaya başladı. Evet geri çekilin. Birlik varmış. Geri çekilmek mi? Daha ne savaştık ki çekiliyoruz? <gülüyor> <gülüyor> <Gülüyor> Sayın Kralım, artık buna ihtiyacınız olmayacak sanırım. Şanslı adammışsın Rodrigo. Dua et ki önce benimle karşılaşmadın. <Gülüyor> Kralı öldüm. Kralı öldüm. Kralın ölüm haberi İspanyol askeri arasında çok çabuk duyuldu ve bozgun bir anda yayıldı. Müslümanlar ilk anda düşmanı takip etmediler. Ama İspanyollar adeta birbirlerinden kaçıyorlardı. Tarık bin Ziyad zafer haberini Musa bin Nusayr'a hemen uçurdu gelen cevapta düşmanın izlenmesine izin verilmiyordu. Musa kendisinin beklenmesini istiyordu Tarık'tan. Buna rağmen Tarık düşmanın iç bölgelerde yeniden toparlanabileceğini düşünüp sıcak takibe karar verdi. Musayı öfkelendiren bu kararı almak Tarık için kolay olmamıştı. Aynı yaz ayları içinde ilerleyen Tarık'ın ordusu kışa kalmadan birçok şehirle birlikte başkent Toledo'yu da fethetti. İlk barda daha büyük bir orduyla İspanya'ya geçen Musa bin Nusayr, farklı bir güzergahtan birçok şehri fethederek Toledo yakınlarına geldi. Tarık burada Musa bin Nusayr'ı saygıyla karşıladı. Musa'nın uzağında atından indi, yürüdü ve elini öptü. Bundan sonra Musa bin Nusayr ve Tarık bin Ziyad, ...birlikte daha birçok İspanya şehrini fethettiler... Sera Yapım sunar. Hem eğitici hem eğlendirici çizgi filmleri, çıktığı dönemde büyük yankılar uyandıran yerli ve yabancı filmleri, ülkeler, şehirler, iz bırakan şahsiyetler ve tarihi konulardaki belgeselleriyle Sera Yapım seçkin ve kaliteli prodüksiyonları VCD, DVD formatında izleyiciye sunmakta.